Komünizm, dünyanın en çok tartışılan sosyal ve ekonomik sistemlerinden biri olmasına, hatta önemli bir nüfusun düşmanlık beslemesine rağmen, yine aynı çevreler tarafından tam olarak ne olduğu anlaşılamamıştır. Peki nedir bu komünizm? Klasik tanımına bakacak olursak komünizm, Latince kökenli kominustan gelir. Kelime anlamı ortak, evrensel olan demektir. Üretim araçlarının halka ait olduğu, sınıfsız, parasız ve devletsiz bir toplumsal düzen ve bu düzenin kurulabilmesini amaçlayan siyasi ve ekonomik bir ideoloji ve harekettir. Komünizmin amacı nedir? Komünizm paraya ihtiyacın olmadığı, ülkeler arası sınırların olmadığı, devletin tamamıyla ortadan kalktığı, sınıf ayrımının olmadığı, sosyal eşitliğin, eşit yaşamın olduğu, insanların yeteneklerine ve tercihlerine göre meslek edindiği, Üretim araçlarının tüm halkın malı olduğu, her şeyin ihtiyaca göre dağıtıldığı bir dünyayı amaçlamaktadır. Komünist hareket din karşıtı mıdır? Cevap hayır. Herkes istediği dini savunmakta ya da dinsiz olduğunu açıklamakta özgürdür. Ve kimse inancını belirtmeye zorlanamaz. Dini, kişilerin kendilerini ilgilendiren bir sorun olarak ele alan Marksistler, insanların inançları gereği başlarını açmaları, ya da kapamalarına da hiçbir müdahalede bulunulmaması gerektiğini savunurlar. Devlet daireleri, okullar, hastaneler de dahil olmak üzere insanlar inançları gereği giyinme hakkına sahip olmalıdırlar. Kimse başını açmaya zorlanamayacağı gibi kimse örtmeye de zorlanamaz. Bu düşünce işçi devrimini ilk gerçekleştiren ülke olan Rusya'da bir müddet boyunca devam etti ve başarılı bir şekilde uygulandı. Ama Sovyet Devleti içinde gitgide ilerleyerek özellikle Lenin'in ölümünden sonra hızla Marksist anlayıştan uzaklaşılması durumun tersine dönmesine neden oldu. 1927'den itibaren özellikle kırsal kesimdeki ibadethaneler kapatıldı. Birçok geleneksel ve dinsel ibadethanelerle birlikte dinsel basın yayın ve eğitim faaliyetleri de yasaklandı. Geleneksel ve dinsel değerlere karşı dayatmalarla, zorlamalarla, sürgünlerle, hücum adlı bürokratik ve despotik bir kampanya yürütüldü. Gerek Sovyet bürokrasisinin, gerekse de emperyalist ideologların çabalarıyla bu politikalar Marksizm'e ve genel olarak sosyalist dünya görüşüne mal edildi. Sonuç, dindar çevrelerde Marksizm'e ve komünizm'e karşı bir antipatinin gelişmesi oldu. Bu durum komünist hareketlerin Müslüman ülkelerde zayıf kalmasının tarihsel nedenlerinden biri olarak rol oynamıştır. Ancak belirttiğimiz gibi bu durum komünizmden değil, onu uygulamaya çalışan şahısların yanlış ve kişisel politikalarından kaynaklanmıştır. Halbuki başlarda kilise ile devleti birbirinden kesin olarak ayıran sosyalist hükümet, şu kararname ile dinsel özgürlüklerin de güvence altına alındığını açıklıyordu. Kararname şöyleydi. Her yurttaş istediği dine bağlı olabilir ya da dinsiz olabilir. Şu ya da bu dini inanca bağlı olmak ya da hiçbirine bağlı olmamakla ilişkin tüm kanuni sınırlamalar kaldırılmıştır. Toplumsal barışı bozmadığı ve Sovyet Cumhuriyeti yurttaşlarının haklarına tecavüz etmediği sürece dinsel geleneklerin yerine getirilmesi özgürlüğü güvence altına alınmıştır. Sovyet devriminden önce de savunulan bu din duruşu Lenin'in ölümüne kadar aynı şekilde sürmüştü. Sovyet devleti din karşıtı ya da ateist olarak ilan edilmedi. Devlet dine karışmayacaktı ve layıktı. Ancak şöyle bir sorun hatta çelişki karşımıza çıkmaktadır. Günümüze gelmiş bütün İbrahimi dinler yani İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik içinde barındırdığı ekonomik yaklaşımları kapitalist zihniyet üzerinden yapmıştır. Yani Kur'an'a, İncil'e ve Tevrat'a baktığımızda bariz bir şekilde köle sınıfını, işçi sınıfını, Burjuva sınıfını görebiliyoruz. Bu açıdan baktığımızda komünizm dine, dinde komünizme belli noktalarda zıttır. Ancak eğer bu gözle bakacak olursak, aynı sorunsalın sadece komünizm ve din arasında olmadığını, bütün devlet yapıları ve dinler arasında da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Bütün dinler kendi devlet anlayışlarına, ekonomik ve sosyal anlayışa sahiptir. Yani dinler komünizmle değil, geri kalan bütün sistemlerle çelişmektedir. Komünizm layıklığı, yani dinin bireyin vicdanına bırakılmasını savunur. Ancak layık algı, bütün din kitaplarıyla taban tabana çelişmektedir. Çünkü İbrahimi dinler yönetim üzerinde etki sahibi olmak ister. Kısaca en genişten baktığımızda, komünist toplumda dinin durumu günümüz devletlerinin dinler ile olan etkileşiminden daha farklı olmayacaktır. Sınıf nedir ve sınıf çatışması nedir? Komünizmin temelinde sınıpsal çatışma sorunu vardır. Esasen ortaya çıkışındaki en önemli nedenlerden biri de budur. Sınıf, toplum içindeki hiyerarşik ve ekonomik katmanlara denir. Örneğin üretim araçlarına sahip olan mal, mülk, para gibi etkenler açısından toplumun üst seviyesinde olan kesime burcuva sınıfı denir. Emeğinden başka satacak bir şeyi olmayan ve yaşamak için burcuva sınıfının altında çalışmak zorunda olan kesime ise İşçi sınıfı denir. Arada birçok sınıf olmasına rağmen en belirgin ve zıt noktalar bu iki sınıftır. Konumuz açısından aradaki diğer sınıflara girmenin kafa karıştırıcı ve gereksiz olacağını düşündüğüm için sadece burjuva ve işçi sınıfı üzerinde konuyu açıklamaya çalışacağım. Üretim araçlarına sahip, ekonomik olarak güçlü olan burjuva sınıfı, işçinin emeğini satın alarak onun hayat standardını şekillendirir. Ancak sorun şudur ki, Karın %90'ı işverenin eline giderken çok küçük bir bölümü işçilerin payı olur. İşçinin doğru düzgün izni olmadığı için hem kendine hem de ailesine ayırabildiği vakit günde birkaç saatten fazla değildir. Aynı zamanda saatlerce çalışarak yoğun baskı altında geçirdiği bir ay sonunda aldığı para da ancak kira ve faturalar gibi temel ihtiyaçları karşılayabilir. Bunun diğer adı sömürüdür. İşveren yani burcuva rahat içinde yaşarken Kendine hem zaman hem de bol kazanç sağlarken, işçi ise yoğun baskılar altında ve işten çıkarılma korkusu ile tüm hayatını Burjuva'ya adamak zorunda kalır. Bu durum, Burjuva sınıfı ve işçi sınıfı arasında kesintisiz bir uyuşmazlık doğurmaktadır. İki sınıfın bütün çıkarları birbirinin zıttıdır. Bu nedenle uyuşmaları imkansızdır. Örneğin işçinin sigorta istemesi, işverenin daha az kar yapması demektir. İşçinin tatil ihtiyacı işverenin zararınadır. Arada zorunlu bir zıtlık vardır. Bunun adı sınıf çatışmasıdır. İşte tam da bu sırada Karl Marx, işçide sınıf bilinci olmasının her şeyin başlangıcını oluşturacağını bildirir. Sınıf bilinci, işçinin kendi dahil olduğu işçi sınıfını tanıması ve burjuva ile uyuşmazlığının farkındalığına varmasıdır. Ancak burjuva kesimi işçinin bu farkındalığını engellemek için, sahip olduğu basın ve medya kuruluşları ile bir algı oluşturur. Bu algı, işçinin çok çalışarak sınıf atlayabileceği imajını işçiye verir ve işçi bir gün zenginleşme ve sınıf atlama hayaliyle ömrünü tüketir. Burcuva bu algıyı oluşturmak için çok ender olan ve sıfırdan zengin olmuş olan insanların hayat hikayelerini sürekli olarak medyada döndürür. Halbuki tüm dünyada işçi ve işçi çocukları arasında sınıf atlama oranı %1'den daha azdır. Hem yoğun çalışma saatlerinden dolayı kişisel gelişimine vakit ayıramayan, hem de ucu ucuna yetişen ekonomik döngüsünü düşünmek zorunda olan işçi, bu durumun farkına varamaz ve robotlaşmış bir yaşam tarzının döngüsüne gömülür. Durumun farkına varması sınıf bilinci dediğimiz şeydir. Sınıf bilincine ulaşmak devrimin ilk adımı olarak kabul edilir. Komünizmin en temel amacı da bu sınıf ayrımını ortadan kaldırmaktır. Komünizmde devlet var mıdır? Komünizmde devlet yoktur. Ülke sınırları yoktur. Devlet kurumları yoktur. Çünkü bunlara ihtiyaç kalmamıştır. Şu anda bu sözleri dinleyen çoğunuzun kafasında birçok soru işaretinin oluşmaya başladığını biliyorum. Devlet yoksa düzeni kim sağlayacak? Güvenliği kim sağlayacak? Teknolojiyi kim geliştirecek? Toplum ilişkilerinde, yasal boyutta ya da herhangi bir durumda ilişkileri kim düzenleyecek gibi birçok sorun insanın aklında haklı olarak dönmeye başlıyor. Esasen komünizmde devletin olmaması demek, insanların devleti bir anda ortadan kaldırması demek değildir. Devlet kurumlarına ihtiyaç kalmadığı için kurumlar kendi kendine kapanmaya başlayacaktır. Örneğin İl Sağlık Müdürlüğü'ne giden kimse kalmadığı için İl Sağlık Müdürlüğü, kendi kendini kapatacaktır. O halde şimdi gelelim komünizmle ilgili en önemli soru işaretlerinden birini irdelemeye. Devletsiz olarak nasıl yaşanır? Bunu anlamak için devletlerin nasıl ortaya çıktığını bilmemiz şart. Aslında insanlık tarihinin büyük bölümünde devlet dediğimiz kavram zaten yoktu. İnsanlar bir topluluk halinde yaşayıp yeteneklerine göre iş bölümü yapardı. Herkesin topluluğa karşı sorumlulukları vardı ve görevlerini yerine getirirlerdi. Görevler birileri tarafından emir olarak verilmezdi. Birey, küçüklüğünden itibaren kendi ilgisi olan alana yöneldiği için, içinde bulunduğu topluma en iyi katkısını bu şekilde sağlayacağının da farkında olurdu. Topluma karşı olan sorumluluk bilinciyle de birleştiğinde, toplumun bir parçası olmak için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışırdı. Örneğin fiziken güçlü ve hızlı olan bir birey, Topluluk için avcılık yapabileceğinin farkında olur ve bu açıdan kendisini kanıtlamaya çalışırdı. İlk toplumlar bu şekilde insanın doğal ihtiyaçlarına göre kendi kendilerince şekillenmişlerdi. Toplum içinde sınıflar yoktu. Çünkü avcılık yapanda, doktorluk yapanda, yemek pişirende, öğretmenlik yapanda, marangozluk yapanda toplumun ihtiyacıydı ve olmazsa olmazıydı. Bu nedenle kimsenin kimseden üstün olma durumu söz konusu değildi. Bir suç işlendiğinde ki bu durum çok az görülürdü çünkü ekonomik çıkar ilişkisi yoktu. Ancak örneğin bir cinayet vakası gerçekleştiğinde bunun cezası yine toplum tarafından verilirdi. Çünkü herkesin başına gelebilir korkusu olduğu için toplumun bu tür şeylere toleransı yoktu. Bu tür topluluklar arasında yapılan takas ticareti de yeni ve çeşitli ürünlerin keşfedilmesini sağlıyordu. Tüm bu durumların en gerçekçi versiyonunu Tarihsel açıdan baktığımızda ülkemizde bulunan Göbekli Tepe'de görebiliyoruz. Göbekli Tepe'yi inşa eden halkların avcı toplayıcılar olduğunu, liderlik kavramı ya da para kavramının henüz yerleşmediği, ortak yaşam tarzının benimsendiği komün topluluklar olduğunu biliyoruz. Bu topluluklar birlikte organize olarak ihtiyaçlarına yönelik dönemine göre dev yapılar inşa edebiliyor ve uzak mesafelerle takas ticareti gerçekleştirebiliyorlardı. Urfa çevresinde ve Lübnan'daki dönemdeş köylerde bulunan kalıntılar bu takas ticaretini bize kanıtlıyor. Kısacası para, devlet ve liderlik kurumları olmadan sistem korunabiliyor, ticaret yapılabiliyor, gelişim sağlanıp çeşitli topluluklarla beraber organize çalışılarak büyük yapılar inşa edilebiliyordu. İnsanlığın ilerleyen zamanlarında ise bazı şeyler değişmeye başladı. Yeterli kaynağın olmadığı, Kuraklığın ve kıtlığın yaşandığı bazı coğrafyalardan gelen topluluklar hayatta kalabilmek için verimli bölgelerde yaşayan topluluklara saldırarak onların ellerindekilere el koyma girişiminde bulundular. Bu da dış tehditlere karşı organize güvenlik ihtiyacı, asker sınıfı, lider kadrosu gibi yeni kurumlar doğurdu. Bazı topluluklar çalışarak birlikte üretmek yerine başkalarına saldırıp el koymanın daha kolay olduğunu gördüler. Yani sömürmeye başladılar. Sömürmek, başkalarının kaynaklarını kendi çıkarların için kullanmak demektir. İlk sömürü anlayışı da baskın güçlerin zayıf güçler karşısında üstünlük kurarak onları daha alt tabakaya yerleştirmesine kısaca sınıfsal şekillenmeye neden oldu. İhtiyaçtan fazla üretilen biriken üründe sermaye sahipliğini oluşturmaya başladı. Bu sınıfsal şekillenme ve güç üstünlüğünün yerleşmesi, valilik, krallık, liderlik konumlarını oluşturarak İlk devlet sistemlerini ortaya koydu. Kısaca devlet sistemi ilk sömürülmeden insanlığın ilk yanlışlarından doğdu. Devletin doğuşu bile insanlığın ilk yanlışlıklarından, ilk kötülüklerinden dolayı gerçekleşmişti. Bu nedenle tarih boyunca güçsüz olan toplumları ezerek ve sömürerek ayakta kalabildiler. Kısaca devlet anlayışı insanın doğasına göre değil, insanın yanlışlarına uygun olarak gelişti. Bu nedenle insanın doğasına uygun olan yaşam standartında devlete ihtiyaç kalmadığı için devlet kurumları zaman içinde önemini yitirecek ve kendi kendine kapanacaktır. Bunun yerine halkların kendi organizasyonları devreye girecektir. Örneğin bir karar o toplumun tüm bireylerinin ortak kararıyla alınacaktır. Buna tam demokrasi denir. Bunu anlamak için bir fabrika örneği verelim. Komünist toplumda bir fabrika, o fabrikada çalışanların ortak kararlarına göre işler. O fabrikada neye ihtiyacın olduğu, çalışma düzeninin nasıl olması gerektiği, fabrikada çalışanların hepsinin toplanıp ortak bir karara varmasıyla oluşur. Bu kararlar ihtiyaca yönelik olacağı için yanlış bir karar alınması da imkansız olacaktır. Örneğin fabrikada kullanılan bazı ürünler çalışanların sağlığını kötü yönde etkiliyorsa, buna karşı önlem alınacak ya da geliştirilmesi sağlanacaktır. Her şey ihtiyaca göre şekillendiği için fabrikadaki gelişme ve ilerleme en verimli şekliyle olacaktır. Peki bugüne kadar hiçbir devlet komünist düzene geçmiş midir? Cevap hayır. Günümüze kadar hiçbir devlet komünizmi hayata geçirememiştir. Komünizmin temelinde sağlam bir altyapı, yetişmiş ve bilinçli bir toplum vardır. Hiçbir devlet bu noktaya ulaşamamıştır. Komünizm bir son hedef, bir nihai hedeftir. Ortak görüşe göre komünizmden önce sosyalizmin gelmesi şarttır. Sosyalizm, komünizm ve kapitalizm arasındaki geçişken, yumuşak ve ortak noktadır. Her iki düzenden de parçaları içine barındırır ve toplumu komünizme hazırlar. O halde sosyalizm ve komünizm arasındaki farklar nelerdir? Bunları inceleyelim ve konuyu daha iyi kavrayalım. Sosyalizmde sınıflar yumuşamış ve keskin çizgiler kalkmış olsa da hala vardır. Komünizmde ise sınıflar tamamen ortadan kalkmıştır. Komünist toplumun kriteri herkesin yeteneğine göre, herkesin ihtiyacına göredir. Sosyalizmde ise herkesten yeteneğine göre ve herkesin ihtiyacına göredir. Günümüzün kapitalist düzeninde gelirin %90'ı zenginlerin kasasına gitmektedir. Sosyalizmde ise bu şekilde olmaz. Gelirin önemli bir kısmı işçiler arasında paylaşılır. Toplumun bu planlı işleyişi yükseldikçe refah artar ve çalışma saatleri düşer. Komünizme ulaşmak için toplumun hem bilinç olarak hem de sistem olarak alışması ve olgunlaşması gerekmektedir. Sosyalizmde para hala vardır. Komünizmde paraya ihtiyaç kalmadığı için ortadan kalkmıştır. Sosyalizmde özel mülkiyetin sınırlandırılmış olması ve taşınmazların, fabrikaların, tarım alanlarının halkın ortak mülkiyeti haline getirilmiş olması, bunun yanında ev, ulaşım, sağlık, eğitim, doğalgaz, su gibi ihtiyaçların ücretsiz olması, kazanılan maaşın kişinin kendi özel zevkleri için harcanabileceği anlamına geliyor. Yani kişisel mülkiyet sınırlı da olsa vardır. Bireysel olarak eğlence mekanı sahibi olabilirsiniz. Kafe sahibi olabilirsiniz. Ancak fiyatlandırmalar sınıf farkına göre olmaz. Bu mekan, Miras bırakabileceğiniz bir mülk değildir. Ancak işletebileceğiniz bir yerdir. Ekonomik gücüne göre insanları mekana sokmamak gibi bir şey yoktur. Ve kazancın büyük kısmı işletme sahibine değil, orada çalışan elemanlara gider. Yani çalışanlar bir köle değil, işletmeye emeğini koyarak ortak olan bireylerdir. Bu ayrım çok önemlidir. Komünizmde ise bunlar toplumun kendisine aittir. Ve işletme yeteneği bilgisi olan bireyler tarafından çalıştırılmaktadır. Eğlence de bir ihtiyaçtır ve ihtiyacınıza göre burada zaman geçirebilirsiniz. Eğer limitlerinizi doldurduysanız, kendi işinize göre katkı sağlayarak yine eğlence mekanında yiyip içebilirsiniz. Örneğin bu mekandan günlük 3 tabak yemek yeme hakkınız var ve siz 5 tabak yemek istiyorsunuz. Mesleğinizde marangozluk. O halde bu mekana kendi yaptığınız ahşap ürünlerden vererek karşılığı tutarında yiyip içmeye devam edebilirsiniz. Para olmadığı için takas sistemi vardır. Ve bu da yeteneğinize göre yaşamınızı devam ettirebileceğiniz anlamına gelmektedir. Kapitalizmde yaşamak için çalışmak ilkesi vardır. Ama ilke sosyalizmde yumuşar ve komünizmde tamamen ortadan kalkarak topluma karşı sorumluluk duygusuna dönüşür. Bu ölçüde akşam evine giderken kasaptan istediği oranda et alan bir terzi karşılığında kasaba gömlek dikebilir. Bu seviyeye gelebilmek için toplumun ve ekonominin yeteri kadar olgunlaşması ve her şeyin bolluğa ulaşması gerekmektedir. Bu nedenle sosyalizm geçiş evresidir. Kapitalizmden sosyalizme geçen toplum komünizme geçebilmek için öncelikle eğitilmelidir. Gelişmiş bir bilince, topluluk algısına, birlikteliğin önemine, bilime Derin ve güçlü bir bilgi birikimine erişmelidir. Ardından ekonomik refah ve bolluğa ulaşmalıdır. Bolluğa ulaşılmalıdır ki, komünizme geçiş kendiliğinden gerçekleşebilsin. Peki doğru işleyen bir sosyalist düzen bu bolluğu nasıl getirecektir? Aslında bolluk zaten vardır. Fakat bu bolluk, sömürü sistemi nedeniyle halka yansımamaktadır. Burjiva sınıfı bu bolluğu kendi elinde tuttuğu için halka yansıyan sadece küçük bir kısmıdır. Sosyalist düzende doğru işlenen kaynaklar ve bu kaynakların halka büyük oranda yansıması, komünizm yolunda gerekli refah ortamının hazırlanmasını sağlayacaktır. Sosyalist düzende toplum kendi kendine gelişme sağlayabileceği için, komünizme geçişin isminin verilmesine bile gerek kalmayacaktır. Toplum kendi kendini o noktaya getirecektir. Ancak bu noktaya gelirken Burjuva ile büyük mücadeleler yaşanacak ve kapitalizmin gerçek yüzü daha net görülecektir. Ekonomik kaynakları paylaşmak istemeyen Burjuvazi, kan dökmekten çekinmeyecek ve sahip olduğu medya aracılığıyla da kendini haklı göstermeye çalışacaktır. Tüm bunlara Rusya'da yaşanan işçi devriminde şahit olduk. Örneğin Çarlık Rusyası'nda binlerce aç insan sadece karnını doyurabilmek için sokaklara dökülmüştü. Şiddete dökülmüş bir eylem yoktu. Hatta niyet tam tersine bir şenlik havasında insanların karınlarını doyurabilmek istemesiydi. Ancak Çarlık askerleri hiç acımadan bu insanlara kurşun sıkarak birçoklarını öldürdü. Atlarının nalları altında aç insanları ezdi. Dünya karınlarını doyurmak isteyen bu aç insanları umursamak yerine, açlıktan fareleri bile yemek zorunda kalan köylülerin isyanıyla devrilen ve öldürülen Çar ailesinin güya düştüğü dramı çok daha iyi incelemektedir, bilmektedir. Bir tarafta açlıktan ve askerlerin kurşunlarıyla ölen binlerce sivil, bir tarafta bu isyanların sonucunda öldürülen Çar ailesi. Ancak günümüz dünyası, öldürülen sivillere ve aç köylülere değil de Çar ailesine daha dramatik yaklaşmayı tercih ediyor. Tüm bu algı, üretim araçlarını elinde bulunduran ve halkı sömüren Burjuva sınıfının olayları görmemizi istediği şekilde yansıtmasından kaynaklanıyor. Peki gerçek anlamda komünizm hiç kuruldu mu? Cevap evet. Birçok topluluk komünist yaşam tarzını benimsemiş ve sürdürebilmiştir. Bunun çeşitli örnekleri mevcuttur. Bunlardan biri ünlü Paris Komünü'dür. 1871 yılında Fransa Devleti Almanlara yenilmişti. Devletin işgali kabul eden bir barış anlaşması imzalayacağını öğrenen Fransalı işçiler ayaklanarak Paris'te yönetimi ele geçirdi ve tam anlamıyla komün bir sistem kurdular. Ayaklandılar. Çünkü Fransa devletinin savaşta yenilmesinden sonra Paris'i işgalcilere karşı işçiler korumuş ve düşmanın eline geçmesini önlemişlerdi. Buna rağmen düşmanla yapılacak anlaşmayı kabul edemezlerdi. İşçi yönetimi bir takım devrimler yaptı. Kilise ile devletin ayrılması, din işlerine ayrılan bütçenin kaldırılması, kilise mallarının kamuya devredilmesi fabrikaların işçilere devredilmesi, giyotin makinesinin yakılması bunlar arasındadır. Halk nezdinde büyük destek gören bu devrimler, Fransa hükümetinin Prusya ordusunun desteğiyle Paris'e girerek on binlerce devrimciyi öldürmesi ve sokak sokak haftalarca devam eden çatışmaların sonucunda komünü dağıtmasıyla son bulur. Komün ancak iki ay devam edebilmiştir fakat yaptıkları devrimler, ve bu devrimi gerçekleştirmek için verdikleri mücadele günümüzde örnek alınan bir hareket olarak bilinmesini sağlamıştır. Diğer önemli komünist toplum örnekleri kibutz köyleridir. Kibutz köyleri İsrail'dedir ve komün yaşam türlerinin en uzun süredir başarıyla devam ettiği yerlerdendir. İsrail'in kuruluş döneminden beri var olan bu köyler, toplu üretimin yapıldığı, kolektif yaşanan, amacı öncelikle tarımsal üretimi geliştirip, İsrail'e gelenlere yaşanacak yer ve üretime katkı yapma imkanı sağlamak olan özel mülkiyetin maaş kavramının olmadığı komünist köylerdir. Gönüllü katılım, çok taraflı sorumluluk ve eşit hakların bulunduğu bir sistem hakimdir. Teknolojinin gelişmesiyle her türlü imalat sanayine de el atmışlardır. Temel birimi ise kişidir, insandır. Bu köylerde yaşayan insanların temel felsefesi de herkesin yapabildiği kadar Herkese ihtiyacı olan kadardır. Ülke nüfusunun yüzde ikisi buralarda yaşamaktadır. Turistik ziyaret dışında dışarıdan kimse kabul edilmiyor. Sadece geçici süreliğine gençler, üniversite öğrencileri kabul edilip sosyal hayatın bir parçası haline geliyorlar. Amaçları bu yaşam tarzını öğrenmeleri. İçinde fabrikalardan balık çiftliklerine, çiçek tarlalarından restoranlara, turistlere yönelik tatil köylerine kadar her şey var. Ki burslar, Tam anlamıyla film seti gibi diyebiliriz. Köylerin kendi içlerinde otoparklar mevcut. İsteyen istediği arabayı alıp işi bittiği zaman diğerlerinin de kullanması için otoparka geri bırakıyor. Köy dışında üniversitelere gidecek olan gençler ortak oluşturulan fondan okutuluyor ve gençlerin neredeyse tamamı bu köylere kendi alanlarında hizmet etmek için geri dönüyor. Kendilerine ait okulları, hastaneleri, barları, kafeteryaları var. Kısaca üretimde herkes kabiliyetine göre yardım etmelidir. İlkesine, tüketimde ise herkes ihtiyacına göre tüketmelidir şeklinde bir yaşam anlayışını benimsemiş kolektif yaşama alanlarıdır. Aynı zamandaki burç burs köyleri estetik açıdan çok hoş, bakımlı ve şirin yerlerdir. Buna benzer çeşitli komünist yapılar dünya üzerinde varlığını sürdürmektedir. Komünizmde aile kavramı var mıdır? Komünizme göre bugünkü aile kurumu gerçek aile kurumu değildir. Bugünkü aile kurumu Burjuva sisteminin temelini oluşturacak şekilde yine Burjuva tarafından şekillenmiştir. Öyle ki günümüzde ehli ve çocuklu bir çift çocuklarının hayatını en azından normal şartlarda tutabilmek için sürekli olarak çalışmak ve Burjuva'ya hizmet etmek zorundadır. Çocuklu bir aile düzeni sorgulayamaz, hakkını aramak için Burjuva'ya kaldıramaz. Çünkü böyle bir durumda aç kalacağını ve evde bakmakla yükümlü kimselerin olduğunu bilmektedir. Bu durum onu düzenli köle haline getirir. Nitekim yoğun çalışma saatleri ve ekonomik imkansızlıklar nedeniyle, çocuklarına yeterli kaynağı ve yeterli zamanı ayıramayan işçi çift, yine eğitim seviyesi nispeten düşük ve kendisi gibi işçi olmaya meyilli bireyler yetiştirir. Ancak burcuva hem ailesine ayıracak yeterli boğu zamana, hem de çocuğunun iyi eğitimini sağlayacak kaynağa sahiptir. Eğer çocuğu bu eğitimi taşıyabilecek kadar zeki değilse, ona bu eğitimi satın alabilecek özel eğitim kurumlarına ulaşma imkanına sahiptir. Kısaca burjuva çocuğu burjuva olarak kalmaya, işçi çocuğu işçi olarak kalmaya %99'luk oranla daha meyillidir. Sistem bunu sonuçlamaktadır. Ancak komünist toplumun aile düzeninde düşünülecek olan ekonomik kaygıların ve aileye ayrılan zamanın sıkıntısı gibi bir durum olmayacağı için çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları verimli bir şekilde keşfedilecektir. Böyle bir ortamdaki aile ilişkileri de çıkara göre değil tamamen saf sevgiye dayalı kurulmuş olacaktır. Komünist toplumda çocuk sadece onu doğuranlara ait değildir. Çocuk tüm toplumun çocuğudur ve yetiştirilmesi de tüm toplumun görevidir. Anne ve baba çocuk üzerinde yegane hakka sahip değildir. Çocuk toplumun geleceği olduğu için bir bireydir ve ona göre davranılması, ona göre eğitilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sosyalizm ve komünizm, insanların duygusal yaşantısının herhangi bir ekonomik çıkar gütmeden, kurumsal, ideolojik ya da dini baskılara tabi olmaksızın özgürce yaşamalarından yanadır. Ve böyle olmak durumundadır. Aile olmak isteyen olur, olmak istemeyen olmaz. Din devlet ya da piyasa baskılarından özgürleşmiş, birbirlerine karşılıklı sevgi, saygı ve özenden başka hiçbir taahhütleri olmayan, her türlü mülkiyet, prestij, kimlik, uyruk, kulluk ilişkisinden, baskısından sıyrılmış, özgür ve eşit bireylerin gönüllü birliktelikleri. Marksizmin toplumsal yaşamda güvence altına almak için uğraştığı, uğraşacağı tek ilişki biçimi bu olmalıdır. Bunun içinin nasıl doldurulacağı, Geleceğin sosyalist toplumlarındaki kadın ve erkeklere bırakılmıştır. Nitekim nihai hedef olan komünizmin yaşam tarzının her noktası belirlenmemiştir. Birçok duygusal ve tekniksel nokta, komünizme geçiş yapacak olan toplumların kendi karar ve düşüncelerine uygun olacak şekilde yorumlanmaya bırakılmıştır. Nitekim dünya değişmekte, ilerlemekte ya da gerilemektedir. İleriki insanların kendi yaşam tarzlarını kendilerinin belirlemesi en doğrusu olacaktır. Kısaca özetleyecek olursak sosyalist düzende aile kavramı bugünkünden daha farklıdır ancak önemlidir. Temelde karşılıklı eşitlik ve sevgiye dayalıdır. Çocuklar sadece ailenin değil aileden önce toplumun değeridir. Sovyetler Birliği'nin ilk zamanlarında özellikle Lenin döneminde boşanma bile yasaklanmıştır. Tabii ki bu aşırıya kaçan baskıcı bir yaklaşımdır. Ancak sosyalizmin aileye verdiği önemin anlaşılması açısından gayet önemli bir bilgidir. Karl Marx'a göre, Burjuva işçiyi cinsel açıdan da sömürmektedir. Hem insanları aç bırakarak fuhuşa neden olmakta, hem de işçi üzerinde ekonomik hakka sahip olduğu gibi cinsel sömürü yapma hakkını da kendinde bulmaktadır. Ancak komünist toplumda para gibi bir ihtiyacın olmayacağı ve insanların zaten maddi ihtiyaçlarının karşılanacağı için Fuhuş kendi kendine yok olacaktır. Fuhuş kapitalist düzenin oluşturduğu ekonomik bir sonuçtur. Madem sosyalizm iyiydi, neden Sovyetler Birliği yıkıldı? İster destekleyelim, ister desteklemeyelim. Ancak Sovyetler Birliği tüm dünya halkları açısından önemli bir güvenceydi. Bu güvencenin ne kadar güçlü olduğunu Sovyet sisteminin çöküşünden sonra olanlara bakarak anlıyoruz. Sovyetler Birliği var olduğu dönemde Tüm dünya üzerindeki işçi haklarını destekleme politikası izlemişti. Bu sayede işçi sendikaları her ülkede yeni haklara sahip oluyor ve sınıf bilinci hızla yayılıyordu. İşçilerin bu bilince sahip olması, bulundukları ülkelerde bilinçli bir güce dönüşmeleri, devletlerin işçilerine daha çok hak vermesi konusunda uygun zemini hazırlıyordu. Sendikacılık bu şekilde gelişim gösterdi. İşçiler yeterli hakka sahip olmadıklarını düşünürlerse, ya da herhangi bir haksızlığın yapıldığına inanırlarsa bunu protesto etmek için toplu grev ya da iş bırakma eylemi yapabiliyordu. Bu sayede Burjiva sınıfı az da olsa kontrol altında tutulabiliyor, işçi sömürüsü gün geçtikçe azalıyordu. Ancak Sovyetler Birliği'nin gücünü kaybetmesiyle beraber 80'li yıllarda tüm dünyadaki işçi sendikaları da aynı oranda güç kaybetmeye başladı. İşçilerin haklarını araması için birliktelik aracı olan sendikalar devletin kurumlarına dönüştüler ve grev, iş bırakma gibi en doğal haklar işçilerin elinden alınmaya başladı. Öyle ki insani şartların çok altında çalışan işçi sınıfı haklarını aramak için eylem yapmaya karar verdiğinde işlerinden kovulma durumuna geldiler. Sovyetlerin yıkılmasıyla beraber dünya işçilerine bir propaganda desteği, ya da ideolojik destek olmadığı için işçi örgütlenmeleri tüm güçlerini yitirdi ve kaderleri işverenlerin devletin vicdanına bırakılmış oldu. Sovyetlerin yıkılmasıyla Amerika gibi devletlerin karşısındaki en büyük blok da yıkılmış oldu. Sovyetler Birliği döneminde Amerika için en büyük tehdit komünizmdi. Çünkü bu Amerika'nın kurulu olduğu sistemin çökmesi demekti ve komünizm dünyada hızla yayılan bir ideolojiydi. Sovyetlerin yıkılmasıyla bu ideolojiyi destekleyecek en büyük kaynak da çökmüş oldu. Ve yerine Amerika ile aynı emeli, aynı sistemi paylaşan Rusya geldi. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasındaki büyük nedenlerden bazılarını sıralayacak olursak, öncelikle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan büyük olayların ekonomik etkilerinin halka sosyalizmi yaşatmaya engel oluşturduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Öyle ki Sovyetler Birliği savaşmak zorundaydı. Bu nedenle sosyalizm ile beklenen refahın ve hakların birçoğu ertelenmiş oldu. Hem Soğuk Savaş hem de Dünya Savaşları döneminde dev coğrafyasını kontrol altında tutmak isteyen Sovyet Rusya'nın baskıcı ve sert bir sistem uygulaması yıkıma giden çözülmelerin temellerinden bazılarını attı. Özellikle Lenin'den sonra gelen devlet başkanlarının eşitlikçi olmaktan ziyade diktatörlük anlayışına sahip olmaları, komünist parti üyelerinin kayırılması Komünist parti üyelerinin yasalar karşısında bile üstün tutulması, toplumun çözülmesine ve sosyalizmden beklenenlerin karşılanmamasına neden oldu. Sovyetler Birliği'nde büyük ölçekli sosyalist ekonominin kuruluşunun finanse etmek için gerekli sermaye birikimi küçük üreticiden esas olarak köylüden sağlanan fazlalara el konularak oluşturulabildi. Kaynakların ve fazlaların merkezileştirilmesi kaçınılmaz olarak muazzam bir merkezi bürokratik devlet yapısına yol açtı. Sovyet Rusya'nın en önemli sorunu, bu devlet bürokrasisini yenilemek ve dönüştürmek için tasviye ve azletme dışında bir yöntem bulamamış olmasıdır. Devlet bürokrasisi öncelikle ayrıcalıklı bir kast, daha sonra da kendine özgü sömürücü bir tabak haline geldi. Bunu önlemek için 1950'lerin başına kadar infaz, sürgün ve azletme yolu denermişti. Ancak yapılması gereken bu değildi. Yapılması gereken sosyalizmin ilkelerine bağlı kalarak yeni bir sınıfın oluşmasını önlemekti. İşçi sınıfının parti bürokrasisini denetlemesini sağlayan bir yöntem geliştirilememesi, parti yöneticilerinin yolsuzluğa gömülmesinin de temelini oluşturdu. Sovyet bürokrasisinin 1990'larda ansızın kapitalist bir sınıf olarak boy göstermesinin ve işçi sınıfının büyük ayrıcalıklarını kaybetmesinin temeli budur. Sürekli silahlanma ekonomisi, Sovyet ekonomisine en büyük zararı veren unsurlardan biridir. Bazı görüşlere göre Sovyetler Birliği'nin yıkılmasında en büyük pay, insan hayatına yatırılacak olan kazancın silah dünyasına yatırılmış olmasıdır. Fakat Sovyet taktiklerinin ve Sovyetler Birliği'nde yaşanan tartışmaların, günümüz dünyasına hiçbir şey söylemediğini, Rus devriminin bütün kahramanları, umutları, sorunları ve tartışmaları ile birlikte tarihe gömüldüğünü unutmamalıyız. Devrimi geçmişte değil, gelecekte aramalıyız. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, sorduğumuz ve cevapladığımız soru haksız bir sorudur. Sovyetler Birliği 80 yıl kadar ayakta kalmış ve bir dönem dünyanın en etkili devleti olmuştur. Sonuçta ise yanlış politikalar ve hatalı uygulamalar sonucunda yıkılmıştır. Sorumuzun neden gereksiz olduğuna gelecek olursak, defalarca çöken kapitalist modellere baktığımızda anlaşılacaktır. Üstelik dünya sisteminin kapitalizm olmasına rağmen devletler sık sık krize giriyor, hatta iflas ediyorlar. Kapitalist bir devlet krize girdiğinde ya da çöktüğünde kapitalizm yıkıldı demiyoruz. Ancak sosyalist bir devlet aynı durumu yaşadığında sosyalizm yıkıldı dememiz haksızlık ve mantıksızlıktır. Ama Burjuva'nın oluşturduğu bir algı olduğu için açıklamamız gereken de bir durumdur. Komünizm etkisini yitirdi mi? Komünizmin organize olarak etkisini yitirdiğinden söz edilebilir. Ancak komünist ideolojinin etkisini kaybettiğini söylemek yanlış olacaktır. Ekonomik sıkıntıları, yoğun çalışma saatleri, az tatil, zengin-fakir arasındaki ayrım, toplumların sömürülüşü gibi durumlar komünist bilincinin yayılmasına ve yerleşmesine katkı sağlamaktadır. Karl Marx'a göre işçi devrimi yok edilemez ancak Burjuva tarafından bir şekilde ertelenir. Günümüzde komünizmin en sistematik şekilde yayıldığı bölgeler uzak doğu ülkeleridir. Bunun nedeni burjuvanın sistemli sömürü düzenini gözlerden uzağa, uzak doğuya taşımasıdır. Günümüzde uzak doğu ülkeleri tüm dünya şirketlerinin en temel üretim merkezlerine dönüşmüş yerlerdir. Aklımıza gelebilecek bütün uluslararası filmlerin üretim merkezlerini Çin, Malezya, Endonezya gibi yerlere taşımasının tabii ki belli başlı nedenleri vardır. Bu ülkelerde işçi sömürüsü had safhada ve insafsızcadır. Çocuk işçiler, düşük ücretle günde 16 saate kadar çalıştırılan erkek ve kadınlar uzak doğudaki ucuz üretimin temelini oluşturuyor. Bu sayede kapitalist güçler ucuz maliyeti yüksek gelir elde etmek için insan sömürmeye devam ediyorlar. Tabii ki bu ortam uzak doğudaki işçi sınıfında sınıf bilincinin yerleşmesine neden oluyor. Yeni bir devrim hareketinin uzak doğudaki bu işçi sınıfından geleceğine yönelik öne sürülmüş birçok tez mevcuttur. Bekleyelim ve görelim. Daha fazla içeriye ulaşabilmek için kanalıma abone olabilir, beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. İyi seyirler.